Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Seyyidina Muhammed Değerli müminler, mümin kardeşlerim Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah Büyük İslam ilmi hali Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin hazırlamış olduğu kitaplardan zekat bahsinden ehli hayvanlara ait zekatlar okumasını işleyeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli hayvanlara ait zekatlar. Ehli hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda, deve ve at olmak üzere altı cinstir. Bunlardan bu Senenin yarısından çoğunu kırlarda ve meralarda otlayıp geçinmek şartı ile sütlerini almak, üretmek ve semizletmek için beslenen hayvanlara saime denir. Bunun çoğulu sevaimdir. Bu meralarda ve kırlarda altı ay ve daha az bir zaman otlayıp bu maksatlarla beslenen hayvanlara saime sayılmadığından zekata bağlı değillerdir. Yine yalnız bininmek veya yük taşımak yahut kesilir. Etleri alınmak için meralarda az çok bir müddet uplatılan hayvanlar da zekata tabi değildir. Ticaret için olan malların hükmü ise aşağıda yazıldır. Sahime denilen hayvanlardan cinslerine göre Senede bir defa olmak üzere belli bir zekat alınır. Şöyle ki 1. Koyun ve keçilerin zekatı. Saimi olan koyun ve keçinin zekatı hesabı 40'tır. Bunlar 40'tan az ise zekatları yok yoktur. Bunlar 40 koyun olunca bir koyun zekat verilir. 40'tan sonra 121 koyuna kadar zekat yoktur. 121 koyundan 201 koyuna kadar 2 koyun zekat verilir. 201 koyundan 400 koyuna kadar 3 koyun verilir. Tam 400 koyun için de 4 koyun zekat verilir. Burayı tekrar okuyalım. Sahime olan koyunun ve keçinin zekat nisabı 40'tır. Bunlar 40'tan az ise zekatları yoktur. Bunlar 40 koyun olunca bir koyun zekat verilir. 40'tan sonra 121 koyuna kadar 2 koyun zekat verilir. 201 koyundan 400 koyuna kadar 201 koyuna kadar 2 koyun zekat verilir. 201 koyundan 401 400 koyuna kadar da 3 koyun verilir. Tam 400 koyun için de 4 koyun zekat verilir. Bundan sonra her 100 koyun için 1 koyun verilir. Yüzü doldurmayan koyun sayısı zekata bağlı olmaz. Zekat olarak verilecek koyun bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Sahih olan budur. Keçi de koyun gibidir. Bunlar bir cins sayılır. Bunlar nisabı doldurmak için birbirlerine ilave edilirler. Böylece 30 koyun ile 10 keçiden bir koyun zekat gerekir. Bunların erkekleri ile dişileri zekat hesabı bakımdan eşittir. Zekat olarak verilecek hayvan erkek de dişi de olabilir. Karışık olan koyun ve keçilerden hangisi daha fazla ise ondan zekat vermek sünnettir. Eğer bunlar eşit ise mal sahibi dilediği cinsten zekatı verir. Fakat bu hayvanların hepsi aynı cinsten olursa o cinsten zekatın verilmesi gerekir. Mevcut olan koyunlar yerine keçiden veya keçiler yerine koyundan zekat veremez. 2. Sığır ve mandaların zekatı Saime olan sığırlarda zekat nisabı 30'dur. Bundan azı için zekat gerekmez. 30 sığırdan 40 sığır'a kadar zekat olarak 2 yaşına basmış erkek veya dişi bir buzağı verilir. 40 sığırdan 60 sığır'a kadar 3 yaşına girmiş erkek veya dişi bir dana verilir. Tam 60 sığır olunca birer yaşını bitirmiş 2 buzağı verilir. Sonra her 30'da 1 buzağı ve her 40'da bir dana verilmek suretiyle hesap edilir. Örneğin 70 sığır için bir buzağı ile bir dana zekat verilebileceği gibi 80 sığır için de iki dana, 90 sığır için üç buzağı, 100 sığır için bir dana ile iki buzağı ve 110 sığır için de dört buzağı veya üç dana vermek arasında sahibi serbesttir. Çünkü bunda 430 ve 340 40 vardır. Daha çok sayılar için de bu şekilde işlem yapılır. Zekat verme bakımından sığır ile manda arasında fark yoktur. Bunlar bir cins sayılır. Bunlar karışık olunca birbirlerine ilave edilirler. 20 sığır ile 10 manda bulunsa bunlar için 2 yaşına girmiş bir buzağı zekat verilir. Bu iki cinsten hangisi fazla ise zekat o fazla cinsten çıkarılır. Her iki cins eşit bulunursa değerleri az olan cinsin en iyisinden veya değeri yüksek olan cinsin en düşüğünden zekat verilir. Sığırlar değer bakımından düşükse bu sığırların en iyi buzağlarından zekat verilir ve bu şekilde denge sağlanmış olur. 3. Develerin zekatı Saimi olan develerde zekat nisabı 5'tir. 5'ten az olan develerde zekat yoktur. birer yaşını bitirmiş 5 deve için 1 koyun zekat verilir. 5'ten 10'a kadar bağışlanmıştır. 10 deveden 25 deveye kadar her 5'te 1 koyun verilmesi gerekir. Tam 25 deve için de 2 yaşına girmiş 1 dişi deve yavrusu verilir. 35 deveye kadar başka bir şey verilmez. Tam 36 deveden 45'e kadar da 3 yaşını bitirmiş bir dişi deve verilir. 46 deveden 60'a kadar da 4 yaşına girmiş bir dişi deve verilir. Tam 61 deveden 75 deveye kadar da 5 yaşına girmiş bir dişi deve verilir. 76 deveden 90'a kadar da 3 er yaşına girmiş 2 dişi deve vermek gerekir. Tam 91'den 120'ye kadar da 4 yaşına girmiş 2 dişi deve verilir. 120 deveden 145 deveye kadar da böyle 4 yaşında 2 deve ile beraber her 5 devede de bir koyun verilir. 145'ten sonra da fıkıh kitaplarımızda açıklandığı ölçülerle zekatları verilir. Zekatları verilecek develerin erkek ve dişi olarak karışık bulunmaları veya Arap ve Acem develeri olmaları fark etmez. Ancak zekat olarak verilecek develerin orta değerde dişi olması şarttır erkekte ve verildiği takdirde kıymeti itibariyle verilir. Sene başından hesap miktarında bulunan saime hayvanlara, sene içinde bağış, miras ve satın alma gibi yollarla aynı cinsten bir kısım saime hayvanlar eklenecek olsa, sene sonunda bunların tümünden zekat gerekir. İmam Şafii'ye göre bu eklenen kısım nisap miktarına ulaşsın veya ulaşmasın, mülkiyete geçme tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe zekata tabi olmaz. Sahibi bulunan hayvanlar arasındaki kör ve zayıf hayvanlar da nisap miktarına girer. Fakat bunlar zekat olarak verilmez. Sahibi olup da henüz birer yaşını doldurmamış olan kuzulardan ve sığır, manda, deve yavrularından da zekat vermek gerekmez. Bu İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göredir. İsterse sayıların nisap miktarından çok fazla olsun. Fakat bu yavrular arasında kendi cinslerinden büyük hayvanlar bulunursa bu büyüklere bağlı olarak onlar için zekat gerekir. Mesela sene başından sene sonuna kadar bir koyun ile 39 kuzu bulunsa sene sonunda bu koyun zekat olarak verilir. Bunlardan bir kuzu verilmesi yeterli olmaz. Yine 29 sığır yavrusu ile bir tane sığır bulunsa 2 yaşına girmiş bir buzalı vermek gerekir. Yine 4 deve yavrusu ile bir tane de 2 veya üç yaşına girmiş deve bulunsa bir koyun verilmesi gerekir. Eğer sene içinde veya sene çıktıktan sonra bu yaşlı hayvanlar ölecek olsa geride kalan kuzu ve yavrular için yine zekat vermek gerekmez. İmam Ebu Yusuf'a göre böyle yaşlarını henüz doldurmamış hayvanlarda insap miktarına ulaşan olursa zekat gerekir. Böylece 40 kuzu için bir kuzu zekat verir. İmam Şafi Hazretleri'nin görüşü böyledir. Sahibi olan hayvanlarda iki nisap arasındaki miktar ittifaklı zekat dışında kaldığında bundan dolayı zekat gerekmez. Zekata bağlı olmayan bu iki nisap arasındaki hayvanlar helak olduğu takdirde de bunların helaki İmam Azam ile İmam Ebu göre zekata tesir etmez. Fakat İmam Muhammed ile İmam Zülfere göre bunlar helak olunca zekat da o nispetle düşer. Mesela bir kimsenin 60 koyunu bulunsa bunlardan 40 koyun için yalnız bir koyun zekat gerekir. Bunlardan 120 koyuna ulaşmadıkça geri kalan 20 koyun için zekat gerekmez. Bunlar zekattan müstesnadır. Bu durumda bu 60 koyundan 10 veya 20 koyun telef olsa yine geri kalan 40 koyun için İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göre bir koyun zekat ödenmesi gerekir. Fakat İmam Muhammed ile İmam Züfer'e göre böyle 60 koyundan 10 veya 20 TL olsa zekat da o azalır. Şöyle ki 10 koyun telefonunca olunca bir koyunun altıda biri, 20 koyun telefonunca olunca bir koyunun altıda ikisi nispetinde zekat miktarı azalmış olur. Ticaret mallarının zekatı. Her nevi ticaret malları zekata tabidir. Ticaret malları oruz denilen mallardan ve kumaşlardan olabileceği gibi buğday, arpa, Pirinç benzeri ürünlerden ve demir, bakır, kadar gibi ağırlık eşyalarından, koyun, deve ve at gibi hayvanlardan, ev, dükkan ve hangi bir gelir getiren mallardan da olabilir. Ticaret yani alım-satım için olan akarların kira bedelleri de ticaret malı sayılır. Bu ticaret için olan müftlerden alınan gelirler de ticaret niyetli olması şart değildir. Sene başında nisap miktarına ulaşan kıymetleri en az 200 dirhem, gümüş veya 20 miskal, altın bulunan ticaret mallarının zekatı için sene sonundaki kıymetlerine itibar olunur ve bu kıymetlere göre zekat verilir. Bu kıymetler nisap miktarının aşağıya düşerse zekat verilmez. Sene ortasında azalıp çoğalmalarının bir tesiri olmaz. Ticaret için olan hayvanlarda da hayvanların sayısına veya sahibi olmalarına bakılmaz halde bunların kıymetleri esas alınır. Ticaret mallarının sene sonundaki kıymetleri bulundukları yerdeki piyasaya göre takdir edilir. Bu fiyat biçmede sahipleri serbesttir. Dilerlerse bu kıymetleri altın ile ve dilerlerse gümüş ile takdir ve tayin edebilirler. Fakat bunlardan birine göre nisab miktarında olduğu halde diğerine göre nisaba ulaşmasa, Hesabı olacak değere göre zekat vermek gerekir. Mesela bir ticaret malının kıymeti 200 dirhem gümüşe eşit olduğu halde 20 miskal altına eşit olmayıp bundan eksik ve olsa hesap bulunduğuna göre hesaplanarak o malın zekatı verilir. Ticaret niyeti ticaret işiyle beraber olmalıdır. Böyle bir işten soyutlanmış olan bir niyetle bir mal e, ticaret için olmuş olmaz. Buna göre bir insan bir mal satın alırken veya satmak için birine verirken niyet etse o mal ticaret için olur. Fakat bir kimse kendisine miras bırakılan, bağışlanan veya vasiyet gibi bir yolla geçen mal hakkında ticaret niyet etse yalnız bu niyetle o mal ticaret için olmaz. Bu mesele İmam Muhammed'e göredir. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre bir kimse kendisine bağışlanan veya vasiyet edilen bir malı ticaret niyetini kabul etse o mal ticaret için olmuş olur. Çünkü ticaret çünkü ticaret mal kazanmak için yapılan bir sözleşmedir. Bir kimsenin kabulü bulunmadıkça mülküne girmeyecek olan bir şey ise onun kabulüyle bir kazancı olur. Artık onun bu işinde ticaret niyetinin bulunması sahih olur. Başlangıçta ticaret niyetiyle satın alınmamış olan bir takım eşya ve veya bir miktar zahire benzeri mal bir satılmak üzere saklanırsa bu iki ticaret malı sayılmaz. Onun için bunun bunun üzerinden bir yıl geçmekle zekatı gerekmez. Ölçülür, tartılır veya sayılır şeylerden olan bir ticaret malının kıymeti sene sonunda sonra artacak ve eksilecek olursa sene sonundan artacak veya eksilecek olursa Buna bakılmaz ancak tam sene sonundaki kıymetine bakılır. Ona göre ceket verilir. Örneğin sene başından sonuna kadar 100 bin lira kıymetinde bulunan 40 kilolik bir ticaret dairesi sene sonunda e, sene sonundan sonra 120 bin lira ya çıksa. Ve 80 veya 80 bin liraya düşse bu değişikliğe bakılmaz. Tam senin sonundaki 100 bin liradan ibaret olan kıymete göre zekat verilir. Buna göre zekatı malın kendiliğinden, malın kendini da bir nispetiyle verilmediği takdirde kıymeti olan 100 bin liradan aynı kırkta bir nispetiyle ödenir. Ticaret mallar bir yıl içinde kendi cinsleriyle veya başka cinsleri değiştirmeyecek olsa... Bir senelik müddet kesilmiş olmaz. Yeni senenin sonunda zekatlarını vermek gerekir. Geçer para, paraların değiştirilmesi hakkında da hüküm e, böyledir. Örneğin bir kimse sene başında en az 200 hem gümüş kıymetinde bir ticaret malı bir ticaret malı ne sahip olsa Örneğin dedik bir kimse sene başında en az 200 dirhem gümüş kıymetinde bir ticaret malına sahip olsa veya bu değerde geçer parası olsa sene ortasında bunlarla başka bir ticaret malı aldığı zaman bakılır. Eğer elde edilen elde olan bu mal sene sonunda yine 200 dirhem gümüş kıymetinde veya daha ziyade ise zekata bağlı olur. Ticaret için olmayan sahibi hayvanlar sene içinde gerek kendi cinsleri ve gerek başkasıyla değiştirilecek olsa sene başından bağlayan sene başından başlayan müddetin hükmü kalmaz. Değiştirmek suretleriyle geçen mal veya nakit üzerinden değişme tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe zekat gerekmez. Örneğin sahibi olan kırk koyun sene içinde başkasına verilip bunları sene içinde başkasına verilip bunların yerine Yine saime olan 40 koyun veya 5 deve alınacak olursa, bunların alınış üzerinden bir yıl geçmedikçe onlardan zekat alınmaz. Çünkü saimelerden alınacak zekat onların aynları, yani bizzat kendileriyle geçerli olur. Onlara karşılık alınan saime hayvanlar ise önceki saime hayvanların aynı değildir. Önceki saime hayvanların aynı değildir. Halbuki ticaret mallarında bu ayniyet işine bakılmaz. Bunlar da geçerli olan sadece maliyettir. Ticarette ise bu değişiklik istenen bir esas olup bu maliyete aykırı değildir. Ancak bu sahime hayvanlardan zekatları verilmeden veya verildikten sonra geçer parayla değiştirilecek olur da gamın yanında başka geçer paralar nisap miktarı bulunsa bu nakitler birbirine ilave edilir. Bu nisap miktarını ana para üzerinden işte ııı... Ee, bu nisap miktarı ana para üzerinden bir yıl geçince hayvanlardan ele geçirdiği paralar da buna ilave edilerek zekatları toptan verilir. Nisap miktarı ticaret malı bulunduğu takdirde de hüküm böyledir. İmam Züfer'e göre bu sahibi hayvanlar kendi cinsleriyle değiştirilirse bu değişiklik müddetin hükmüne engel olmaz. Yine aynı senenin sonunda zekatlarını vermek gerekir. Değiştirme tarihine bakılmaz. İmam Şafii'ye göre de gerek kendi cinsleriyle gerek. Cinslerinden başka türlü değiştirilmiş olsunlar, müddet kesilmiş olmaz. Ticaret maksadıyla ile kırlarda ticaret maksadı maksadı kırlarda mübah meralarda beslenen ehli hayvanlar sahih zekatına değil, diğer ticaret malları gibi kıymetlerinin kırkta bir nispetinden zekatı tabi olurlar. Fakat sonradan yalnız sütleri veya dölleri alınmak üzere. Sahime olmalarına niyet edecek olursa, o zaman sahime zekatına bağlanırlar ve o zekat başlangıcı bu niyet tarihinden itibaren başlayarak tam bir yıl sonunda geçerli olur. Böylece sene sonunda zekatları böylece sene sonunda zekatları sahime olarak verilir. Burayı tekrar okuyalım. Fakat sonradan yanlış sütleri veya dörleri Alınmak üzere sahime olmalarını niyet edecek olursa o zaman saimi zekatına bağlanırlar ve zekat başlangıcı bu niyet tarihinden başlayarak tam bir, so bir yıl sonunda geçerli olur. Böylece sene sonunda zekatları saimi olarak verilir. Mübah meralardan maksat para ve kira karşılığı olmaksızın bütün insanların hayvanlarını parasız otlatmalarına ayrılan yerlerdir. Allah Celle Celaluhu'nun rızası için El-Fatiha.